Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Cemal Ünlüye teşekkür ederiz. Bağilden sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün Akapella grubu Kromas'tan dinlediğimiz bir Karadeniz türküsüyle başladık, Gemiler Giresun'e. Ben Ercüment Gürçay ve teknik masada yayını size ulaştıran sevgili arkadaşım Andrey Gritsku ile birlikte hepinize radyolarınızın başında iyi bir saat geçirmenizi diliyoruz. Program destekçim, radyocu, radyo programcılığındaki ustam, sevgili abim, Cemal Ünlü'ye de desteği için çok teşekkür ediyorum. İklim için okul grevine çıkan gençlerin, sanatçıların, müzisyenlerin harekete geçtiği günlerde... ...2019 yılının Aralık ayında Türkiye'den bir müzik grubu dikkatimi çekmişti. Bir gazete haberinde Doğal Hayatı Koruma Vakfı, National Geographic, Universal Music gibi alanında öncü kuruluşlar ile Emma Thompson, Naomi Harris gibi tanınmış sanatçılar...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 E, proje tüm dünyada aynı anda yani 11 Aralık 2019'da başlamıştı ve e, yeni yıla kadar internet ve sosyal medya kanallarından yayılarak e, iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlıyordu. E, projeye destek için Türkiye'den seçilen grup ise Akapella korusu kromaz olmuş kromas olmuştu. E, hemen o hafta yani 16 Aralık 2009'da, e, Kromas'ın kurucusu ve şefi Başak Doğan'ı Babil'den sonraya e, konuk etmiştim. Yaklaşık üç yıl aradan sonra e, sevgili Başak Doğan bir kez daha canlı yayında e, konuğum oldu. Babil'den sonraya hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Hoş geldiniz. E, aslında bu programı geçen ay yapacaktık ama işte sizin yurt dışı gezileriniz vardı. E, sonra Doğu Anadolu'da hepimizi çok üzen on binlerce insanımızı ve ...diğer canlı dostlarımızı kaybettiğimiz deprem acısını yaşadık. Yani sizi bilmiyorum ama o andan beri hiçbir şey eskisi gibi olamıyor ve sanıyorum bu yaralar sarılana kadar da olamayacak benim için. Yani bu günleri işte dayanışmayla aşacağız. Yani dayanışma kadar bizlere iyi gelen, işte ruhumuzu sağlatan diğer bir eylemde bana göre müzik değil mi ne demek istersiniz Evet evet biz birlikte şarkı söyleyerek hep birbirimize iyi geldiğimiz gerçeğini zaten hmm. senelerdir yaşıyoruz Hatta bir birkaç gün önce bir dayanışma konseri yaptık birçok müthişşi sanatçıliği moda sahnesinde en sonunda gece artık bir sidığı ve sokakta değil devam mi? etti şimdi ben de onu düşünüyordum yani çok üzülüyoruz hmm. ve maalesef hep evet, ee, evet, evet. felaketlerin ardından ...yine de devam etme hali... ...birlikte şarkı söylerek evet, olabiliyor. Evet, evet, Umarım umarım bir an önce bu acıları atlatırız... ...ve bir daha yaşamayız. Evet. Yani sizi tanıyan... ...dinleyicilerimiz vardır ama... ...kısaca müzik yaşamınızdan... ...söz eder misiniz? Tabii, Nasıl başladınız? Tabii. E çok kısaca aslında hep müzik yapmak isteyen hı hı. E, okulun yanında sürekli okuldan çok müzik yapan biriydim çok küçüklükten. E, derken işte lisede, kabataşta yatılı okuyordum sürekli müzik odasındaydım. Üniversitede felsefe okudum ama hep müzik kulübündeydim e, işte keman çalıyordum. Boz içinde evet boz içindeken. ...derken... E, ...şeflik yapmaya başladım... alaylı bir şekilde... E, ...ve işte bu dedim yani... ...zaten şarkı söylemeştir seviyordum ama... ...şeflik bambaşka bir yol ve kapı mi? açtı... Evet. ...ve sonra oradan devam edip... ...işte Danimarka'da... ...Kor Şefliği Master yaptım... ...Karayet Akademisi Akademisi'nde... ...işte 12 sene olmuş... Şef, oaya başlayalım da o, evet, evet. Öyle. Evet. Ya, peki şey bu vokal painting tekniğinin de ülkemizdeki tek uygulayıcısı sizsiniz değil mi? Yanlış mı anladım Kısaca söyler misiniz evet, nasıl mutlulukla, bir teknik bu? Evet. Evet. Evet. bir doğaçlama Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. 75 jest ve işaretten oluşuyor yani sözsüz bir e, iletişim el dili evet el işaretleriyle hmm. e, kaç kişi olduğu fark etmiyor yani 30 kişi de yapabilirsiniz biz bir 2 bin kişiyle de bu müziği hmm. yapabildik o anda çıkan o anın duygusu müziği ise onu evire çevire hmm. e, büyüttüğünüz ilerlettiğiniz bir doğaçlama metodu en yani son. Evet. Saint Antoine'da yapmıştık ondan evet. bahsedeceğiz o konserden evet, evet. de e, Peki Kromas'tan söz eder misiniz? Yani adı gibi gerçekten de koristleriyle repertuarıyla rengarenk bir koro Kromas ne zaman kuruldu? Evet e, öyle gerçekten de renkli renkler anlamına da geliyor adı evet, zaten 2015'te e, Mart'ta kuruldu hmm. tam 8 senesini tamamladık koronun içinde bu geçtiğimiz 8 yıldır devam eden zaten çok büyük bir kemik kadro var 30 hı hı. kişinin üstünde koru şu an 50 kişi yani evet. ve her yerden her meslekten her halden kişi var koruda zaten hayalimde böyle bir ortamdı onu da garen, başardık garen. gibi evet garen. şey programa başlarken bu 2019'daki uluslararası iklim projesinden söz etmiştik orada Türkiye'yi temsil etmiştiniz neydi bu proje. Yani ve hak ettiği ilgiyi buldu mu acaba? Ee, Ülkemizde ve dünyada. Tam bulamadı. Çok talihsiz oldu sonra. Aslında bir yandan mesajının Hı -hı. da e, karşı yani şey pandemi oldu hemen. Iki, yıl, evet. üç, iki ay sonra falan. Hı -hı. E, o arada aslında biz bunu konuşuyorduk ve bütün bir yılımızı dünyada diğer seçilen müzik gruplarıyla da konuşarak buna adamıştık. Tüm konserleri e, iklim krizi hakkında konuşarak bunu, ...bunu konuşarak hı -hı, geçirmek hı -hı. istiyorduk yani... ...bütün işte sonra her şeyi... Evet. ...maalesef tabii çok büyük başka bir konuya döndü... Ee, ...ama o proje... ...o birkaç aylık... Hı -hı, e, hı. ...olduğu dönemde... ...sizinle de tanışmamıza vesile tabii, oldu... Evet. Ee, o, ...o dönemde... ...biraz sanki duyuldu... Hı -hı. ...ve etkide etti gibi de hissediyorum... ...ama hala bence o iklim meselesine... E, ...ses çıkarmalıyız yani... Çok. ...Türkiye toplumunda da çok... ...henüz yani... ...arka planda e, bir al, dert... ...ama en büyük problem Aslında, yani... ...çünkü evet. yani... ...yeni bir yok oluştan söz ediliyor... ...tüm hmm. evren evet. üzerindeki bütün canlılarla... Evet. Ve şarkı söylemeye devam edelim bence iklim için. Evet bence de. E şey evet. yapalım mı şimdi bu söylediğiniz şarkıyı proje evet, kapsamında onu evet, dinleyelim. Evet, Kısaca söyler misiniz Tabii, ne anlatın e, şarkıyı? World on our shoulders dinleyeceğiz şimdi. E, şarkının adı bu iklim projesi için hmm. yaptığımız parça. Tüm dünyadaki müzisyenler kendilerine göre bunu yorumladılar. E, biz de koro ile oturup birlikte düzenledik. Yani ne ben düzenledim ne başka biri hep Peki. birlikte düzenledik o yüzden de yeri ayrı bizim için Peki dinliyoruz Kromas korusunu 2019 yılında e, yapılan Uluslararası Çözüm 2020 Ekim Değişikliği Projesi'nde seslendirdikleri şarkıda dinledik. E, peki Başak Hanım, e, Kromas'ta nerelerde konserler yaptınız? Çok farklı, çok yerde yaptık. Mesela bu dinlediğimizi Boğaz'da, e, şey, Kabataş'ın bahçesinde, Feri'nin bahçesinde canlı söyledik. Evet. O, orada boğaz kenarında söylediğimiz bir şeydi. Ee, işte tüm konser salonları, kiliseler, parklar, bahçeler, e, hamamlar, akustiğini çok sevdiğimiz bir şey. Genel olarak aslında beraber bir, bir yerlere gidelim, o akustiği deneyelim ve bambaşka bir tecrübe olsun. E, nun peşinde koşan bir ekibiz. E, stad'da falan bile oldu yani çok fazla yerde. Yurt dışında turnelerimiz, Avrupa'da katıldığımız festivaller derken e, bu 8 senede bayağı bir... ...farklı değerli yerde konser verme şansımız oldu. Hatta bu derekenin de taş ben olaydım türküsünü 14 farklı ülkede evet. değil mi? 61 şehirden evet. katılımcılarla kaydırmıştık. Evet. Evet, evet evet. Bir sanal koro yapıp pandemide evdeyken yine de şarkı söyleyelim deyip o 360 kişinin videolarını ses kayıtlarını bir araya getirmiştik. Çok güzel. Evet. Şey, bir de 2022'de şey var. Global Vocal Happening. Evet. 17 ülkede. Evet. O, o da çok çılgın bir, şey. bir projeydi. O, o da kısaca şöyle geçtiğimiz Ekim'de biz 48 saat, yani biz çok uzun süreler uyumadık. Ee, dünyayı doğudan, güneşin doğuşundan başlatıp, e, biz Türkiye, İstanbul'u merkez alıp, işte Endonezya'da, Kore'de, Japonya'da müzisyenleri dünyaya duyurduk. O herkes bir workshop, bir konser yaptı online, oradan başlayıp. E, Kaliforniya'ya işte e, Avustralya'ya her döndük yani tüm her dünya. Yani, Güney Amerika filan çok çılgın bir projede. Çok güzel. Ee, bir de sizin şey var konuşacaktık ya bu hani e, Koro, e, federasyonu dünya Koro Federasyonu mu? Dünya Koro Federasyonu'na seçildiniz. E, evet evet. E, Akade dü dünya Akademisi mi? Dünya, dünya e, Koro Konseyi'ne beni davet ettiler. Çok güzel. E, evet. Geçen birkaç ay evvel e, çok kıymetli bir şey. Çok onur duydum tabii. Dünya üzerinde çok Zaten hayranlıkla takip ettiğim şeflerin içinde olduğu bir yer, o yüzden çok kıymetli bir şey. Bir de sürpriz bir haber daha geçen hafta henüz duyurulmadı. Dünya Kore Olimpiyatlarına jüri olarak davet ettiler. Buradan duyurmuş olabilir. Evet, çok yani heyecanımı paylaştığım için mutluyum şu an. Hem de Kore'de Temmuz'da da iki hafta Kore'de, Kore'de olacağım. Evet. Çok güzel. Şey zaman zaman dünyaca oyuncu seslerle de sahne aldınız değil mi? Evet. Ee, mesela Bobby McFerrin bunlardan bir tanesi evet herhalde hala hayatta en unutamayacağımız konserdir o peki bir örnek oraya. dinletelim mi siz anons eder misiniz evet. Bobby McFerrin'la söylediğiniz yorumladığınız bir şarkı evet Bobby McFerrin'den Seyla Deo kaydetmiştik tamam. onu dinleyebiliriz dinliyoruz Kromas Korosu'ndan dinledik. PSM Jazz Festival kapsamında 2019'da e, vokal müziğin ustası Bobby McFerrin'da verdikleri ...konserden bir bölümdü. Bu doğaçlama mıydı... ...bu dinlediğimiz Başak Hanım? Yok bu doğaçlama değil ama Bob McFern... hep doğaçlı, yarak müzik ürettiği için... ...onun doğaçladıktan sonra... ...notaya döktüğü bir e, müzik. Ama şey iki saatlik bir doğaçlama yapmıştı. Biz evet. Bu konserde ha. aralıksız... İki, ...iki saat doğaçlama... Müthiş. ...bir konser yaptık ve... ...muhteşemdi yani gerçekten... ...tabii ki çok, olağanüstü biri. Evet. Şey bu 27 Ocak'ta da şey Beyoğlu Saint Antoine Kilisesi'nde bir e, özel bir repertuarla uzak başlıklı bir konser yaptınız. Evet. E, ben de oradaydım. E, benim program e, ortağım arkadaşım, sevgili ergi işbilenli e, hayran hayran sizi dinledik. Biraz bahseder misiniz konserin içeriğinden repertuvarından uzak. Neden uzak? Teşekkür ederiz. Öncelikle iki geldiniz. Ee, Saint Antoine o ...atmosferi gerçekten hepimiz için büyülü Hem yıllardır önünden geçip ara sıra... ...girdiğimiz yani. bir yer olarak hem de kilisenin... ...akustiği, o çok... ...eski hali... E, ...gerçekten oraya ait... ...o akustikte ve o atmosferde... ...herkesin kendi içindeki... ...uzak olan yerlere... Hı -hı. ...gidebileceği bir repertuar... ...inşa ettik. Sadece Senan Toğan için... E, ...oluşturduğumuz bir repertuar. Birçok parça ilk defa seslendirdik. E, ve... Gerçekten değdi de emeğimize. Çünkü müthiş bir konserdi Çok hepimiz güzel. için. Şey, ben de duyurmuştum o konseri. Açık Radyo Babil'den sonra da. Ama programdan sonra arkadaşlar aradı. Yani bilet bulamıyoruz, ne yapacağız? <gülüyor> evet. Ee, tekrar olacak değil mi? Evet, evet tekrar olacak. Biz Yine hemen... Yine Evet, maalesef. <gülüyor> Ve mutlulukla da tabii. Yani hemen çünkü bitmişti o biletler. Biz de oh, madem bu kadar... İsteniyor. O zaman hemen bir konser daha yapalım dedik. Ama onun biletleri de hızlıca e, sağ olsun seyircimiz tüketti. Hı hı. O zaman daha büyük bir salonda bir konser sözü alalım. Şu ee, anda sizden var. Hemen, hemen duyurabilirim. Tamam. Ee, 16 Haziran. Biraz zaman var ama büyük bir konser olacak. Tamam, yine radyoda ee, duyururuz. Zorlu, zorlu PSM'de. ...drama sahnesinde... ...bir özel, bambaşka bir repertuarla bu kez... ...sahnede büyük bir konser hazırlıyoruz. Bu Saint Antoine'da daha çok... ...Kuzey e, ekolünden... Evet. E, ...Koral şarkılar vardı. Bir örnek dinleyelim mi onlara? Ne var sırada şimdi? Siz dinleyelim. anons eder e, oh, dinleyelim. Estonyalı bir... ...besteci Part Uusberg'in. Gece şarkısı Gece aslında. Şarkısı. Şimdi dinleyeceğimiz de biz geçenlerde konserde hemen önce bir o zaman otoparka din, inip bir akustik deneyelim demiştik oradan telefonu aldığımız bir kayıt. Tamam. Oktol. Oh, Dinliyoruz. <gülüyor> ...95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bugün canlı programda Kromas Korosu'nun kurucu, şefi sevgili Başak Doğan... ...ikinci kez konuğum. 2019'da ilk kez sizi konuk almıştım evet. Başak Hanım. Yaklaşık üç yıl geçti ama siz bu arada boş durmadınız değil mi? Ekim 2020'de Vokal Akademiyi kurdunuz. Ee, şöyle diyor akademinin web sayfasında, e, Bomontideki yeni evimizde uçsuz bucaksız hayaller kuruyor, insan sesinin sınırlarını baştan keşfediyor diyorsunuz. Biraz bahseder misiniz? Neydi kuruluştaki amacınız? Evet, e, Bomonti'de bir evimiz var şu an. Hı -hı. Ee, yıllardır hep hayalim, geniş bir alanımız olsun. Hı -hı camları olsun bir terası olsun bir ferah bir yer olsun ve herkes rahatça prova alabilsin diye bundan önce hep çok değerli destekçilerimiz vardı sponsorlarımız vardı fakat pandemide onların hepsi kapandı biz prova alacak yer bulamadık ve birkaç ay ben çok zor bir şekilde her yere prova mekanı sormaya başladım sonra baktım olmuyor bulamıyoruz bir ve şişende çalışıyordu Adahanda değil değil sevgili Hı -hı. Lale, sedat beyler Lale Hanım bize destek oluyordu sonra orası kapandı filan derken iş başa düştü yani çok zor bir dönemde çok büyük bir hayalimi gerçekleştirmiş oldum yani hem zorunda kaldım hem çok mutlu bir şey oldu ilginç bir, ikili bir his yani evet, evet. Ee, çok, çok zor ama evet bu işler, biliyorum evet ve şimdi iki seneyi geç ...o mekandayız. Vokal Akademi tabii başka bir yerde de olabilir... ...ama asıl hikayesi oranın fikri. Evet. Yani bir arada... ...var olabilme, bir arada mutlulukla... ...var olabilme, Hı -hı. birlikte üretme... ...başka başka seslerin... ...yan yana var olması. Bunu biz... ...çok sesli müzikle her gün pratik ediyoruz. Hı -hı. Ve aslında, bunun... ...bir öncü olduğunu da tabii. düşünüyoruz. Aslında hepimizin hayali değil mi o? Yani, yani çok sesliliğim ve işte... ...farklılıklarımızla birlikte olmanın... ...özlemiyle... Evet. Açık Radyo yıllardır bu özlemle evet. program yapıyor ve siz de ne güzel aynı yolda devam ediyoruz. Evet. Daha fazla kişinin şarkı söylediği bir dünyada hayal ediyoruz. <Gülüyor> bu yüzden orada çok fazla workshop işte bu bahsettiğim vokal peynir doğaçlama atölyeleri mini konserler durmadan provalar e, yaptığımız bir mekan aynı zamanda e, yeni bir koro da kurdum tabii yeni bir yer olunca e, vokal akademi pop ve jazz korosu o koroduymuş tabii. evet Hı -hı, da çok iyi bir gidiyor. şarkı dinleyeceğiz. Bir de şey yani alanda kadın görünürlüğünü artırma diye de bir şeyiniz var değil mi evet. çok güzel bir hedefiniz evet o galiba zaten öyle oluyor çünkü evet. şefler genelde erkek evet. yüzyıllardır siyasette de öyle bir evet. şey var umarım o da değişir umarım değişir bence de Tez yöneten kişiler da. genelde Değil öyle mi? diyelim <gülüyor> o yüzden yani şöyle projelerimiz de var bunun için de birçok yere de başvuruyoruz işte kadın şefleri ben Hı. mentorluk yapayım onlar tamam, daha fazla cesaret. kendini geliştirebilecek alanda bulsun gençler Hı. gibi Böyle Çok projelerimiz güzel. de var. Gelecekte gerçekleştireceğimiz. Aynı şekilde sektörde profesyonel yetiştir profesyoneller yetiştirmek gibi de bir e, gayemiz var. Hı hı. İşte mesela üniversitede okuyan ses e, mühendisliği evet. öğrencileriyle çalışıyoruz. Bir de şöyle yani sanıyorum tüm bunları iki kişiyle başardınız aslında değil mi? Ee, Ezgi Hanım da adını ben burada anmak evet, isterim evet, değil mi? Evet, evet, evet. ...Barhan. Evet, e, eski de akademinin koordinatörü. Koordinatörü, hı hı. E, Yani tabii ekip kocaman. Tabii biliyorum, Akademiye biliyorum. girip çıkan yüz ama... kişi var ama... ...bütün hafta durmadan Sanım çalışan ediyorum. tüm o... 7-24. Evet, toplantıları, her şeyi yapan... ...evet Ezgi ile ikimiz yürütüyoruz. Demeğimize sağlık valla. Evet. Teşekkür ederiz. Peki edin. bir hmm, şarkı dinleyelim mi bunu? Hatta ezgilerini bir evet, Alman geldi. O dönüm, evet edelim. Ezgisi gelsin. Ee, yine kuzeyden geliyor. Finlandiyalı tamam. bir besteci Miymakaro'nun Butterfly tamam. isimli e, tatlı bir müziği. Dinliyoruz. Evet. Kapella grubu Kromas'tan Mia Makarov'un Butterfly şarkısını dinledik. Başak Hanım bu 22-27 Ağustos 2023'te sizin ev sahipliğinizde Voice Up, Vokal Festivali ...yapılacak. Kısaca söz eder misiniz... ...organizasyondan? Evet, çok heyecanla... ...söz edebilirim. Bu sene ilkini yapacağız. Umuyorum ki iki senede bir... ...hep yapacağımız bir festival olsun. Voice Up, Acapella Festivali Acapella olarak ...adı Festivali. Evet, değişti. <gülüyor> 22-27 Ağustos'ta İstanbul'da... ...Harbiye, Şişli... ...Beyoğlu, Maçka... ...merkez alacak... Ama İstanbul'un her yerinde karşıda burada açık havada herhalde. da olacak belki değil evet, mi? Evet, maçka parkı olsun, hmm. işte Cemal olsun, Bo de bazı konser salonları hmm. kiliseler derken çok birçok güzel. yerde olacak. Bir akapelin müzik üzerine bir festival... çok iyi de gidiyor. ...maşallah diyeyim. Uluslararası katılım Uluslararası, olacak değil mi? arası. E, biz zaten maksimum 500 katılımcı hayal ediyoruz. 250 katılımcı çoktan kaydı oldu. Çok güzel. E, ve şimdiden 8 ülke var. E, Hollanda'dan, Koro var. İsviçre'den, Almanya'dan, İsveç'ten, İngiltere'den e, iyi bir katılım var. Türkiye'nin her yerinden müzik öğretmenleri katılıyor. E, ve tüm bu katılımcılar hem konser verecek... ...hem de gün boyunca bizim yine dünyanın... ...birçok ülkesinden davet ettiğimiz... ...atölye şefleriyle... Yani ...normalde başka ülkeleri onlar için gittiğimiz... ...şefler bunlar... ...çalışma fırsatı bulacak... Peki. ...bizim için çok kıymetli bir şey... ...o Peki. buluşma anıydı... ...ama çok zor bu uluslararası organizasyonlar... ...ben 2007'de yaklaşık... ...dört yıl İstanbul... Şehir İstanbul Festivali'nde görev aldım... ...biliyorum yani o... İnsanların buraya ulaşması, yol, konaklama, yemek vesaire. Var mı destekçiniz, kurumlar? E, Sponsorluk görüşmelerimiz hmm. sürüyor şu an. Bunun haricinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi destek oluyor. Çok güzel. Ve görüşmelerimiz de sürüyor. Sanıyorum ki bu kez destekleniyoruz. Çok Öyle güzel, hissediyorum. Var. Yani bir sonraki görüşmemizde böyle sayfalarca... Sponsorlara anlatmayı çok isterim. Çünkü şey bu, biz akordeon festivali yapıyoruz. Evet. Akorderi kurduk iki yıl önce. iki kez bir festival yaptık. Yani bayağı zorlandık biz. Evet, beraber. çok zor. Bu çok yıl zor. da üçüncüsüne hazırlanıyoruz yine. Oh, ne güzel. Temmuz ya da Ağustos'ta akordeon sesleriyle, kareti. koroların vokal sesleri. Oh, çok güzel. Çok güzel ee, dağıtacak bu kara çok bulutları. Çok güzel. Ee, ee, henüz duymadım bir şey de burada ilk duymamış olabilirim tabii, belki. Tabii. Ee, festivale herkesin çok hayran oldu. The Real grubu getiriyoruz. Çok İsveçli güzel. Akapele grup. Ee, böyle de bir headline'larımız var. Onlar gala konserini yapıyor olacak. Peki Türkiye'den. Katılacak korular ee, olacak mı? Olacak olacak elbette. Belirleyemedi sanırım böyle bir şey var değil mi? O günlerde. Evet. Yani, evet. Mı İBB ile de farklı konserler <gülüyor> de yapıyor olacağız. ...Ağustos Ayı bu Kor sene Koroşen. korolar ve herkesin hem sokakta hem konser salonlarında şarkı söylediği bir ay olacak. Çok Peki konserler dışında atölyeler falan olacak evet. mı? Evet. Başka farklı etkinlikler? E, atölyeler var. bu Getireceğimiz <gülüyor> şeflerle birlikte yapılacak çalışmalar. E, onlar çok kıymetli <gülüyor> ve bütün sabahtan akşama kadar e, uzun bir çalışma olacak. E, bunların haricinde açık hava konserleri olacak parklarda. Ee, ve tabii herkesin bir arada olduğu, Türkiye'den de müzik, müzisyenleri Hı -hı. dinleyeceğimiz e, bir e, partiler de olacak. Evet. Çok de festivali, güzel. Çok güzel. Heyecanla bekliyorum. Biz de i̇şte öyle. Ee, bir şarkı arası verelim mi? Ne var ne dinleyelim? Tabii. E, Cloudburst dinleyelim. E, Kromas'ın çok çok çok severek söylediği. Hatta önümüzdeki hafta eee 360 derece kaydedeceğimiz bir parça bu. Yani e, bundan sonra hmm. 360 derece dinlenebilecek bir eser. Bu bir konserden live bir kayıt. Tamam dinliyoruz. Kromas Korosu'ndan e, Cloudburst'u dinledik. Uzunca bir m, şarkı bu. E, dinlemek isteyenler tamamını nereden dinleyebilir? E, Spotify'da, Apple Spotify'da Music'de dinlenebilir. Var. Veya bekleyip e, 360 Yeni derece kaydı da de tamam, dinleyebilir. Onu yani. beklesinler. Şey, bu 2015'te Kromas'ı kurdunuz ve yani Türkiye'de koro müziğine olan ilgiyi arttırmak da... İşte başlıca hedeflerinizden bir tanesiydi. Şimdi geri dönüp baktığınızda bu sekiz yılda bu hedefe ne kadar yaklaştınız? O zor soruymuş. Ee, <gülüyor> i̇yi gidiyor diyebilirim. Ee, hedefe, hedef de ilerliyor çünkü Tabii her doğru, zaman. Hedef doğru. de yenileniyor. Hı -hı. Yeni hayaller geliyor. Hiç düşünemeyeceğim şeyler gerçek oluyor. Sonra hayaller büyüyor falan. Ee, o yüzden iyiye gidiyor. Çok güzel. Ee, mutluyum. Tamam. Daha da nicelerine. Şöyle umarım, e, Kromas dışında bu arada bir koro daha kurdunuz. Yani evet. Vokal Akademiyi kurdunuz tabii evet. 2019'da en son konuştuğumuzdan sonra e, ama bir de yeni bir koro var. Evet. Ondan söz eder misiniz? E, evet. E, vokal Akademi Pop Jazz Korosu e, iki yaşında çok dinamik, inanılmaz hızlı ilerleyen, çok e, sağlam bir e, sese, sound'a sahip hmm. olan bir koro. E, hakikaten pop, jazz ve rock parçaları söylüyoruz. Repertuar çok dinamik e, hmm. ve zor, yakın armazı Eserler e, yapmaya başladık. E, çok mutluyum. Yani her çarşamba akşamı prova alıyoruz. K konserler vermeye de başladık. E, Gitgide de artıyor zaten. Oluma çok şey, iyim. Birkaç ay sonra e, yeni koroyu da konuşalım dinleyelim. Evet, Deneyeceğiz. O kayıtlara giriyoruz onlarla da zaten hmm, şimdi. Süper. E, peki şey hmm, bir konser projeniz var mı yakında? Ee, az önce kısaca bahsetti. şey... 31 Mart, Mart var. Ee, o, onun senantan falan da biletleri tükendi. Nisan'da Zor. birkaç konser olacak Dünya Korus Sempozyumu İstanbul'da. Ardından ama büyük bir konser Haziran 16, 16 Haziran'da Zorlu'da zorlu da olacak. Hı hı. Onu da takip edebilirler Peki yani. şey onu soracaktım ben de Nereden takip edebilirler dinleyicilerimiz Kromas'ın ve Vokal Akademi'nin Çalışmalarını, işte konser etkinliklerini e, Sosyal medya hesaplarından e, Sürekli duyuruyoruz e, Oradan Vokal takip edebilirler. Vokal Akademi'nin de Kromas'ın da iki ayrı sosyal medya hesabı Instagram var ve, Instagram'dan ve Facebook'tan Facebook, ve web sitelerinden. web sitelerinden Oradan takip edebilirsiniz hı hı, Tamam e ...şöyle şimdi... ...bu Ağustos ayında düzenleyeceğiniz ...Vokal Fest öncesi de bence... ...bir program yapalım... Aa, ...katılımcıları olur. konuşuruz... ...hem dinleyicilerimize duyurmuş oluruz... ...yani Hı. o anlamda da bir e, katkımız olsun... E, ...Kroması ayrıca beni de... E, e, e, e, ...ekibe ekleyin... ...festival ekibine elimden geleni yapmaya Müthiş, çalıştırım... tamam ekiptesiniz süper... ...tamam yani akordiyon <gülüyor> benim tutkumdu... ...sağ olsun arkadaşlar... ...beni her zaman... ...ekiplerin içine dahil ettiler keza vokal müzikti benim de yani 1988'den 2014'e kadar fiilen Rus dostlar korosuna büyük keyifle yer aldığım bir müzik tarzıydı ee, dediğim gibi vokal akademinin de seve seve çalışanı emekçisi olurum o ne mutlu <gülüyor> bize tamam siz ekiptensiniz tamam. yazdık sizi ee, muhabbet çok güzel sizinle ama tabi programında sonuna geliyoruz ee, Babil'den sonraya davetim ikinci kez Katıldınız burada. Ben teşekkür ederim yani Çok teşekkür ediyorum ne, Son olarak ne demek istersiniz Bu acılı günlerde e, Biraz olsun işte müzik Derdimize derman oluyor Ne söylemek istersiniz ee, Dinleyicilerimize Ben teşekkür ederim davet için ve desteğiniz evet. için her zaman Teşekkür her hep aynı şey aslında birlikte olunca evet, her, herkes da, birlikte olunca dayanışınca da Evet her şey daha iyiye gidiyor ve e, başka felaketlerde yaşamıyor olacağız umarım, diye umuyorum umarım, umarım. umarım Bir de o hedeflediğiniz çok seslilik farklılıklarla bir arada olmak e, Düşümüzün de evet. ırardığı taktilsi olalım Evet ısrarcıyız da yaniimizden evet. başlayarak tüm Evet. öyle olmak zorunda doğa dostu Evet e, krizine karşı bir arada olan evet. bir dünya bunun için sesimizi duyuralım evet. müzikle evet. neyse elimizdeki olanaklar evet. ee, peki programı hangi şarkıyla kapatalım vokal akademi pop yani jazz korusundan evet. ee, yeni korudan bir tamam. eserle kapatalım come tamam. on get in bir konser kaydı var şu an elimizde... Tamam. Ee, ...henüz daha kayda girmemiştik... ...onunla kapatabiliriz... Hmm, yes, peki... E, bugün Babil'den sonra da... E, ...Kromas Acapella Korosu'nun... ...Kurcu Şefi Başak Doğan program konuğu oldu ...tekrar teşekkürler, teşekkürler. Başak Hanım... E, ...programın kayıtlarına... ...Babil'den sonra YouTube kanalından... ...ulaşabilirsiniz... E, ...kanalın... E, ...kapak fotoğrafının sağ alt köşesinde... E, ...program arşiv linki var... E ayrıca Instagram'dan ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz Babil'den sonrayı. E program destekçim, e, radyo programcılığındaki ustam, e, sevgili ağabeyim Cemal Ünlü'ye e, bu bölüme desteği için ve her türlü e, desteği için çok teşekkür ediyorum. E, yayın masasında programı sizlere ulaştıran e, sevgili Andrei Grisco'ya da bir kez daha çok teşekkür ediyorum. E, haftaya Robert Kolej'de e, Timur Selçuk'un kızı sevgili Mercan Selçuk ve Deniz e, Baysal'la e, 24 Mart'ta sahneleyecekleri e, bir başlıklı modern bale gösterisi öncesi birlikte olacağız. E, haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Bavi'den sonra da yeniden bir arada olabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzü olsun. Hoşçakalın.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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Cemal Ünlü'ye teşekkür ederiz.